...bir rüyadır. Yazan... Calderon de la Barca. Dilimize çeviren... ...Mahmut Said Kılıççı. Mikrofona koyan... ...Zihni Küçümen. Oynayanlar... ...Rozavura Ayla Algan. Klaren Necdet Yakın. Sigismon Toron Karacıoğlu. Klotalde Rıza Tüzün. Oror Gül Gülgün. Astolf Muhib Arcıman. Kral Bazil İbrahim Deniz, Mabeyinci Ali Yalaz, 1. Asker Oral Yonci, 2. Asker ve Uşak Erdoğan Kökçam. Toprağına ayak basan yabancının ilk adımlarını... ...kana bulayarak ne kötü karşılıyorsun... ...ne kara alın yazın varmış. Zaten talihsizin sizin yüzü ne zaman güler ki? Şuna bir değil, iki talihsizin sizin değil. Beni hesaba katlıyor musunuz? Güzel yurdumuzu bırakıp... ...bu maceraya ikimiz atıldık. Buraya gelinceye kadar ne ölümler... ...ne felaketler atlattık. Bu dağın tepesine beraber tırmandık... ...şimdi de beni adamdan sayıyor musunuz? Hayır Claren yanlış anlama... Seni derdime ortak etmemin ne faydası var Senin derdin sana yetiyor zaten O değil de sultanım Bu dağ başında yapayalnız hem de yaya kaldık Ne yapacağız diye düşünüyorum evet. Üstelik gece de bastırıyor Garip bir yolculuk Tepesi göğe ulaşan şu dağlardan kurtulmaya bakalım Ah, o ne ha? Serap mı görüyorum yoksa Bak İleride bir kale görüyor gibiyim Evet evet Alçacık bir kale Sanki kayalardan kopmuş bir parça gibi. Bakmakta fayda yok. Yaklaşalım da içindekilerin misafir olalım. Kabul ederlerse. Kapısına bak. Buna kapı değil uğursuz bir mağara ağzı. Demek daha doğru. Aman Allah'ım. O veriyorum Ürperiyorum Claren. Zincir şakırtısı Muhakkak bir kürek mahkemi olacak burada Boşuna korkmam ben Ey ulu tanrım Çektiklerim yeter artık Bittim Ne acı feryat Yeni yeni dertler çıkıyor başımıza Yeni yeni korkular da Efendim. Bu kale tekindiği kaçalım ha? Aa, Çok isterdim ama elimde değil Şu yıldız gibi titre kışık lamba değil mi? da hani evet. Onun ışığında burasının korkunç bir zindan olduğunu görüyorum ah. Bir adam var ah. Ah. Hayvan derisinden elbise giymiş zincire vurmuşlar onu ah. ah. En ikisini dinleyelim de ne dediğini duyalım he. Bak ah. kapının kanatları açıldı Tanrım Çilem daha dolmadı mı Doğarken ne suç işledim Yoksa suçum doğmak mı Evet Doğmak, insanoğlunun en büyük cinayeti. Ama bunda benim günahım ne? Başkaları doğmadılar mı? Onlara bahşettiği lütfu benden niçin esirgiyorsun? Kuşlar, balıklar, canavarlar bile doğar doğma sürriyete kavuşuyorlar da. Ben insan olduğum halde bundan yoksunum. Düşündükçe kalbim göğsümü parçalayacak gibi çarpıyor. Hangi kanun, hangi adalet... Hangi mantık insanı Tanrı'nın bulutundan, bu haktan, hürriyetten mahrum edebilir? Oh. Beni korkutuyor ama oh. ona acıyorum. Oh. Beni dinleyen var. Klat sen misin? Benim değil, benim. Aa, hayır, o, o değil. Senin dertlerini istemeyerek duyan bir zavallıyım. Öyle söyleyeceksin. Derdimi kimse bilmemeli Abi Ben zaten sağırım Hiçbir şey duymadım Ayaklarına kapanıyorum Eğer canavar değilsen beni bağışlarsın Kimsin sen Gördüşün beni şaşırtıyor Kimsin Ben dünyadan o kadar az şey biliyorum ki Bu zindan benim hem besim hem mezarım Ruhum çoktan öldü Bense can çekişiyorum Kötü bahtımın tek şahidi Beni gece gündüz bekleyen adam Yerden gökten ne biliyorsam o bana öğretti. Ne o? Korkuyorsun bakıyorum. Yoksa beni canavar mı sandın? Aslında canavarlar içinde yaşayan bir insanım ama... ...senin gözünde vahşi bir hayvan olduğum besbelli. Ama felaketimi ilk defa unutuyorum. Sana baktıkça gözlerim kamaşıyor. Baktıkça bakasım geliyor. Seni seyretmek, hayat bağısına da olsa... ...ölümü göz kırpmadan karşılarım. Ne diyeyim bilmem ki Beni hem korkutuyor hem de şaşırtıyorsun Kader beni buraya senin dertlerini görüp Kendime teselli bulmam için yollamış Şayet dertlerim ıstırabını hafifletecek olursa Hikayemi anlatayım da dinle Ben e... Muhafızlar Uyuyor musunuz İsteri iki kişi girmiş Zindanı basmışlar Ne oluyor Maxim Kloter'de Yakalandınız Tavuk olun onları ölü veya diri yakalayın Dikkat e, Muhafızlar madem ki seçmek size kaldı Bari bizi ölü değil diri tutun Yüzünüzü örtün Kimse sizi tanımasın Ne o takıldı Karnavalda mıyız Silahlarınızı atın da teslim olun Yoksa ateş ederim hmm. Kralın emriyle yasak olan bir yere girdiniz Bu dağın esrarını kimse bilmeyecekti Yaklaşmak yok halde Onlara kötü muamele etmene katlanamam. Onların kılına dokunduğunu görürsem... ...canıma kıyarım. Sigizmond, ne diye boşuna isyan ediyorsun? Tutun şunu da hücresini kapatın. Ya Rabbi, ne iyi ettin de hürriyetimi elimden aldın? Yoksa sana karşı kullanırdım onu. Dağları, taşları üst üste yağarak sana ulaşır... ...ve güneşini patlatırdım. İşte asıl bunun için Tanrı seni zincire vurduruyor ya. Efendimiz, şayet mahpusunuzun gururu seni kızdırıyorsa... Ben gururumu senin ayaklarının altına atar, merhametine sığınırım. Ben de öyle efendimiz, beni de bağışla. Ey muhafızlar, onların silahlarını alın ve gözlerini bağlayın. Nereye götürüldüklerini görmesinler. Buyurun kılıcım efendimiz, onu ancak size teslim edebilirim. Birere veremem, şayet ölecek olursam size miras bırakıyorum. Eski sahibinin yiğitliği ona ayrı bir değer veriyor. Ben Polonya'ya bir hakaretin ucunu almaya geldim. Bu kılıçta bilmediğim bir sır saklı. Bu sır seyahatin boyunca beni koruyacaktı. Ne diyor? Aman ya Rabbi, sahi mi acaba? Sana bunu kim verdi? Bir kadın verdi. Adı ne? Söyleyemem. Bu kılıçta bir sır olduğunu nereden biliyorsun? Onu bana veren Polonya'ya git, bir yolunu bulup saraya gir, oradaki beyler bunu senin elinde görsünler, içlerinden biri onu tanıyarak sana yardım edecek, hem de seni koruyacaktır dedi. Bunu sana veren kadın o adamın kim olduğunu da söyledi mi? Hayır Şayet ölmüşse bu sırrın gizli kalması gerekmiş Tanrım Bana yardım et Ne yapayım? Yoksa oğlum mu? Şayet gördüğüm rüya değilse Güzel Violante'ye emanet bıraktığım, Evet Ona emanet bıraktığım kılıç bu Getrene yardım edeceğime söz vermiştim Şimdi de bunu bana veren çocuğu ölüme sürüklüyorum Zira aldığım emre uyup onu krala götürmek Ölüme götürmektir Oğlum bu. Evet oğlum Yüzünden belli Ne yapayım ben Kralın adaletinden kaçırsam ödevimi yapmamış olurum Krala teslim etsem ölümüne sebep olacağım Bir hakaretin öcünü almaya geldim diyor Bu derece yiğitlik ancak oğlumdan beklenir Gidip krala suçlunun kim olduğunu söylerim Belki dürüstlüğümü hatırlar da onu bağışlar Eğer oğlumu kurtarabilirsem Şerefinin öcünü almasına yardım ederim Yok kral insafsız davranırsa O zaman kim olduğumu bilmeden ölür Arkamdan gelin yabancılar Bu felaket yalnız sizin başınıza gelmedi Hangimizinki daha büyük bilemiyorum Yıldızlardan daha güzel prenses. Trampetlerle boru sesleri sizi selamlıyor. Ben de onlara katılarak gönlümün sultanını selamlıyorum. Sözlerinizle hareketleriniz birbirine uymuyor prens. İltifat etmenin zamanını iyi seçememişsiniz. Ezmek istediğiniz kimseyi pohpohlamak iğrenç bir kalleşlik olur. Samimiyetimden şüphelenmekle yanılıyorsunuz orarı. Hüküm vermeden önce beni dinleyin lütfen. Biliyorsunuz 3. Polonya kralı Stanislas öldüğü vakit geride şimdiki kralımız Bazille iki kızı kalmıştı. Rahmetli büyük kızından siz doğdunuz. Rusya'ya gidip evlenen kızından da ben. Kral Bazil bildiğiniz gibi dul ve çocuksuz olarak ihtiyarladı. Tahtına ikimizden başka varis yok. Siz büyük kızının çocuğu olmanıza rağmen erkek olduğum için benim tercih edilmem muhakkak. Dayımız Kral Bazil bizi uzlaştırmak için davet etti. Ben de geldim. Sizinle savaşmak niyetinde değilim. Sizin de aynı fikirde olduğunuza eminim. Aksine en büyük dileğim... ...bir an önce nişanlandığımızı ilan ederek... ...halkın isteğini yerine getirmek. Dayımızın rızasıyla... ...krallık tacını giyince... ...ben kral olurum... ...siz de gönlümün kraliçesi. Bu cömertçe nezaketinize vereceğim cevap şu. Bu tacı ancak... ...sizinle paylaşmak şartıyla sahip olmak isterdim. Ama... Boynunuzda o resim ha, O resim mi? size anlatacağım Ama daha sonra prenses Kral diyor ah. Buyurun bilginler bilgini efendimiz Dizlerinize kapanırım İlim güneşi Ayaklarınıza kapanırım Öpün beni sevgili yeğenlerim Geldiğinize çok iyi ettiniz. İkinizi de aynı muhabbetle sever, birinizi ötekinden ayırmam. Görüyorsunuz, artık ihtiyarladım. Yerime geçecek birini seçmek için düşünmem gerek. Sizi buraya danışmak için çağırdım. Şimdi beni dinleyin. Ferman efendimizin. Sevgili evlerim Polonya kişizadeleri, aziz dostlarım. Hepiniz bilirsiniz Geniş bilgimden ötürü bütün dünya beni bilgim vazil lakabıyla tanır. Gerek yıldızlar ilmine, gerek yüksek matematiğe kufum sayesinde bütün olayları günü gününe keşfediyorum. Fakat ne yazık ki bu bilgim kendi mahluma sebep oldu. Size bunun nasıl kurbanı olduğumu anlatayım. Sevgili eşim Kulariden'den bir çocuğum, talihsiz bir oğlum olmuştu. Evet. Hiç duymadık. Evet daha doğmadan mucizeler belirdi. Dünyaya gelmeden anası rüyasında onu ana karnını yırtan insan yüzlü bir canavar şeklinde görmüştü. Doğunca yeryüzünde korkunç alametler belirdi. Güneş ayla kanlı bir savaşa girişti. Dünya yaratılalı beri en müthiş güneş tutulması o gün oldu. Gök karardı, yer sarsıldı, bulutlardan taş yağdı. İşte o anda Sidizmont doğdu. O doğar kendi anası ölmüş. Oh ne müthiş. Akut. Falına baktım. Gördüm ki prenslerin en insafsızı, en zalimi olacaktı. Hatta sıkılarak söylüyorum, bin bir suç işledikten sonra ak saçlarımı ayakları altında sürükleyecekti. Bu yoruya inandım. Ve bakalım bilgim kaderi yenecek mi diye doğan canavarı hapsettirdim. Herkes çocuğun öldüğünü sandı. En yüksek dağın göbeğinde bir kale yaptırdım En sarp kayalıklar yolunu kesiyordu Yaklaşmak isteyenlerin ölüm cezasına çarptırılmalarını emrettim Sigizmond işte orada mahpus perişan yaşamakta Onu yalnız klotal görebiliyor ve koruyor Emrim gereğince de o okutuyor Ne garip serüven Zavallı prens Evet kızım zavallı talihsiz Aynı zamanda da yurdu için tehlikeli. Polonya'yı çok severim, onu her tehlikeden korumak isterim. Ama bugün oğlumu ilahi ve insani kanunların kendisine tanıdığı haklardan mahrum etmeye hakkım var mı diye kendi kendime soruyorum. Oğlumun zalim olmasını önlemek için benim ona zulmetmem mi lazım? Nihayet bin bir tereddütten sonra belki sizi şaşırtacak bir karara var. ''Yarın oğlum olduğunu bilmeden Sigizmond'u bu tahta oturtacağım. O hükümdarlık edecek, siz de ona tabi olacaksınız. Şayet yorularım yanlış çıkar da, yurdu adalet ve bilgiyle idare edebilirse, dağlarda büyüyen meşru prensinizin buyruğuna gireceksiniz. Yok şiddete zulme başvuracak olursa, o zaman kendisini tahttan indirip gene dağa göndereceğim.'' Ondan sonra da krallık asamı eşit haklarını evlenerek birleştirecek olan siz yeğenlerime verip tahtıma oturtacağım. Krallık ve babalık ödevim bana bunu emrediyor. Bu işte birinci ilgili ben olduğuma göre Haşmet Mâb, herkes adına cevap veriyorum. Sigismund gelsin, hepimiz ona boyun eğeceğiz. Oğlunuz olması bizler için yeter. Efendimiz, prensimizi bize verin. Kralımız olmasını istiyoruz. Sigismund kralımız olsun Şevketli. Sağ olun beylerim. Sadakatinize, güveninize teşekkür ederim. Sevgili yayınlarımı dairelerine götürün. Sigismond'u yarın göreceksiniz. Yaşasın kral! Yaşasın, Yaşasın kral! Maruzatta bulunabilir miyim Ahmet Maap? Yalnız kalmanızı bekliyordum dışarıda. Hoş geldin Kulotaldi. Hayrola? Ayaklarınızı öperim Şevketlim. Emrinize karşı geldim. Ne oldu ne var? Bir felaket efendim. Söyle ne oldu? Bu yakışıklı delikanlı bilmeyerek kaleye girmiş ve prensi görmüş. Yalnız efendimize arz edeyim ki... Üzülme Kulotaldi. Başka bir günde olsaydı bu cesaretini çok pahalıya öderdi. Ama bunun önemi kalmadı artık Sırrımızı bütün saraya açıkladım Varsın bu delikanlı da öğrensin Birazdan gel beni gör Sana yeni emirler vereceğim Esirlerini de affediyorum Bin yaşayın haşmetlim Hele şükür kazasız belasız atlattık Oğlum olduğunu bile söylemeye lüzum kalmadı Yabancılar buraya gelin Serbestsiniz Sağ olun var olun efendim Ölünceye dek esirinim senin Sen hayatımı yeniden bağışladın Senin hayatının sebebi sahiden ben miyim yoksa Bir kişi zadenin şerefi kalmazsa o yaşamaz artık Sen bana alınacak bir öcüm var dememiş miydin? Senin bu yüz karasıyla yaşamana hayat demeye utanır insan Haklısın efendim Bana geri verdiğin bu hayata layık değilim ben Ama namusumu temizlemesini de bilirim Öcümü öyle bir alacağım ki... ...beni ölümden kurtardığına pişman olmayacaksın. Öyleyse al kılıcını. Yakında düşmanının kanına bulandığını göreceksin. Çünkü benim olan bir silah... ...yani bir an için benim olan demek istedim... ...senin öcünü almasını bilir. Onu tekrar senin elinden almak hoşuma gitti. Düşmanım ne kadar güçlü de olsa... ...ondan intikamımı alacağıma bu kılıç üzerine yemin ediyorum. O kadar güçlü mü düşmanın? Öylesine önemli ki adını sana söyleyemem. Boşboğazlığından korktuğumdan değil... ...adını duyar duymaz bana yaptığın iyiliğe pişman olursun diye çekiniyorum. Düşmanını söylemen beraberliğimi sağlamandır. Şayet tanımazsam bilmeyerek sana değil ona yardım etmiş olurum. Peki öyleyse. Sana güvendiğimi ispat edeyim. Düşmanım Moskova Dük'ü Astorv'dur. Ne dedin? Dük Astorv mu? Sen Moskovalısın, Dük Dükastorf'ta efendin demektir. Bir köle hükümdarından nasıl öç alır? Beni dinlersen hıncından vazgeç de yurduna dön. Prensim de olsa bana yaptığının öcünü almam gerek. Kölesi olduğuna göre yüzüne de tükürse sabredeceksin. Uğradığım hakaret ondan da beter. Ondan beterini tasavvur etmiyorum. Namusumla oynadı, rezil oldum. Sana karşı öyle saygı, öyle güven duyuyorum ki... ...anlatmaya utanıyorum... Şu kadar söyleyeyim ki giydiğim bu erkek elbisesi tanımamak içindir. Aslında göründüğün gibi değilim. Artık Astolfo'nun Prenses Oror'la evlenirken bana ne insafsızca hakaret ettiğini tahmin edersin. Her şeyi söyledim. Allah'a smarladık. Dur. Dur biraz. Hey ya Rabbi. Anlattıklarından utanmak asıl bana düşüyor. Kadınmış meğer. Uğradığı hakaret bana da sıçrıyor. Hiç şüphesiz benim namusum lekeleniyor. Ama düşmanımız hükümdar. Ben de kölesiyim. Kader sanki beni mahvetmeye azmetmiş. Ortada namusu lekelenmiş bir kadıncağız var. Benim kızım. Ne yapsam bilmem ki. Otelde nasıl oldu Baş üstüne Talimatınız gereğince uyku ilacını alarak Sigizmond'un zindanına indim Prensi Giriştiğiniz deneyi hazırlamak için Biraz tabiatın güzelliklerinden bahsetmeye başladım Fikrini yükseltmek amacıyla da Kartalı örnek verdim Oğlunuza görüyor musun dedim Kartal bütün kuşların kralıdır Gururu ve kuvveti hepsinden üstündür Onun için bütün kuşlar ona saygı gösterir bunu söylemem Sigismundu çileden çıkarmaya yetti de arttı bile İktidar ve krallıktan konuşmaya başladı Ne de olsa kanı iktizası saltanata karşı eğilimi var Ne dedi kuşlar cumhuriyetinde bile bir efendinin egemenliğini kabul edecek esirler var ha İşte bu beni teselli ediyor Hiç olmazsa ben zorla esirim Yoksa hiçbir zaman kendi isteğimle başkasının hükmüne giremem İşte o vakit uyku ilacını verdim İçti. Yüzü terlemeye başladı ve ölüme benzer bir uykuya daldı. Hemen saraya getirdim. Ve kendisine layık olduğu şekilde saygı gösterilmesini tembih ettim. Sizin odanızda uyuyor şimdi. Hizmetçileriniz etrafında uyanmasını bekliyor. Emirlerinizi yerine getirebildim mi efendimiz? Evet, Kulotal'de. Peki. Haşmet Mav, merakımı af buyurun. Montu saraya ne amaçla getirdiğinizi öğrenebilir miyim? Bunu merak etmekte haklısın. Biliyorsun oğlum uğursuz bir yıldızın etkisi altında doğdu. İnsanoğlunun bilgisi, cesareti, kötü talihini yenip yenemeyeceğini öğrenmek istedim. Ben insanın kadere hükmedeceğini umuyorum Klotaldi. de. Sigismond bu sarayda bize gerçek kişiliğini gösterecektir. Şayet zalim müstebit davranacak olursa onu gene zincire vurdururum. Yok, adaletle, merhametle hareket ederse onu hükümdar yapacağım. Kendisini saraya getirtmeden önce boşuna mı uyuttum? Böyle yapmasaydım Polonya veliahtı olduğunu öğrendikten sonra tekrar zindana dönünce elemine sınır olmazdı artık. O zaman onu geçici krallığının bir rüya olduğunu inandırırım. Mağarasına dönünce bütün olaylar rüyaymış diyerek avunur. E, pek de yanlış sayılmaz hani... Bu dünyada yaşayanların hepsi rüya görür. Ama inşallah bunlara lüzum kalmaz da ölünceye kadar tahtında otur. Efendimiz planınızın başarısızlığa uğramasından korkuyorum. Hoş artık yapacak bir şey kalmadı ya. mont uyanmıştır bile neredeyse çıka gelir. Ben gidiyorum Kratali. Ona gerçeği anlat sen hocasısın. İçine düştüğü çıkmazdan kurtulmasına yardım et. Her şeyi söyleyeyim mi kendisine? Her şeyi klotalde. Bütün gerçeği. Tehlikeyi görürse tecrübeyi daha kolay atlatır. İşte meydana geldik. Bakalım neler göreceğiz. Açık gözlük sayesinde ön sırada yer buldu Ooo Kronatacı buradaymış Benim gibi yapmış Bay Claren Ne haber çapkın Mühim bir şey yok bey Rosaura kendisine yardım edeceğinize güveniyor Öğretliğinizi tutarak Tekrar kadın kıyafetine girdi İyi etti Dediğiniz gibi de kendisini yeğeniniz diye tanıtıyor Sayenizde Prenses Oror'un Nedimesi oldu Her bakımdan ona kefil olduğumu söyledim Yardımınızla şerefine tekrar kavuşacak Durum müsait oldukça elimden geleni yapacağım Onu yeğeniniz sanarak kraliçe gibi muamele ediyorlar Yediği önünde yemediği ardında Oysa ben açlıktan ölüyorum Kimsenin aldırdığı yok Sızlanıp durma seni de unutmadım Bana sadık kaldıkça daima anlaşırız O yönden müsterih olma Biz ser verir sır vermeyiz Sigismont da geliyor. Ey tanrım Neler görüyorum Gözlerime inanayım mı ...bu muhteşem saraydaki ben mi? Bana hizmet eden bu uşaklar... ...uyanık olduğuma göre buna rüya diyemem... ...yoksa ben o eskisi hizmet değil miyim? Uykumda ne oldu bana? Buraya nasıl geldim? Adam sende... ...mutluyum ya ona bakalım. Nesi var? Birden bire şuşurlu galiba. Onun yerinde kim olsa şaşırır. Konuşsanız onunla. Evet... Efendimiz başka bir romans çalınmasını arzu buyururlar mı? Hayır. Bu müziği beğenmiyor. Kasvet veriyor insana. Pek durgun görünüyorsunuz da biraz neşelenirsiniz dedim Efendimiz. Bu tatsız şarkılar hiç hoşuma gitmiyor. Ben yalnız fanfar ve cenk danslarından hoşlanırım. Emredersiniz Efendimiz. Aytestere müsaade buyururlarsa el öpeceğim. He? Hizmetlerine arıza gelenlerin başında olmak istedim. Klotalde mi bu? Zindandayken bana etmediğini bırakmayan Klotalde. Şimdi bu kadar saygıyla konuşsun. Buna imkan var mı? Burada bulunmanıza hayret etmekte haklısınız. Fakat size her şeyi açıklayacağım Sigismund. Bugüne bugün Polonya beliahtısınız. Bu ana kadar sizi hapsettiler. Krallık tacını giyeceğiniz gün... Kolonyayı uğrayacağı felaketlerden Korumak için de durumunuzu gizlediler He. Fakat babanız insanoğlunun akıl ve dirayetle Kaderini yenebileceğini düşünerek Sizi mahkum eden fermanını Geri aldı ve sizi Uyurken saraya getirtti Alt tarafını kral gelip kendisi size Söyleyecek daha fazlasını öğrenip de ne yapacağım Kim olduğumu biliyorum artık Alçak herif Prens olarak doğduğumu gizlemeye cesaret ettin Hakkım olan her şeyden Beni yoksun bıraktın Meğer sen ne köpek misin Claude, halde Eyvah Kanuna da kralına da prensine de ihanet ettin Amansız düşmanım kesildin Merhamet umma Kanun da kral da prensin de seni ölüme mahkum edecek e, Efendimiz Kimseyi dinleyecek değilim Yanıma ilk yaklaşanı pencereden fırlatırım Kaç klot halde O kadar gururlanma sonun felakettir Rüya görmediğinden emin misin e, Altes kusuruna bakmayın Sen sus Kralın emrine boyun eğiyor. Ne yapsın? Kral haksız olunca emrine boyun eğilmez. Ben prensiydim onun. Kralın emri tartışılmaz ki. Prensin ki mi tartışılır? Sana emrediyorum sus. Çok doğru. O haklı sen haksızsın. Benimle konuşmanıza kim yetki verdi? İzin mi alacaktık? Bu durumda evet. Ya sen kimsin soytarı? Bu heriflerin içinde en hoşuma giden sensin. Aksi olsa şaşardım. Rastladığım siz montların hepsi hoşlanmıştır benden. Ya. Bugünü bize gösteren Tanrı'ya şükürler olsun Prens Ey Polonya'nın üstüne doğan güneş Nurun ebeviyen parlasın Sağ ol Beni böyle soğuk karşılamanıza bakılırsa Henüz tanımadığınızı sanıyorum Ben kuzeniniz Moskova dükü Astolf'um Akrabalığımız birbirimize eşitlik tanıyor Size sağ olun dedim Bu yetmez mi? Peki öyleyse Bir daha karşılaşırsak sağ olmayayım derim alt testeri Prens'in ne şartlar altında yetiştirildiğini hatırlasınlar e, prens Dük Astor biraz olsun saygıya layıktırlar Saygı mı dedin Benimle konuşurken başından şapkasını çıkarmadığı için mi Ya tavırlarını beğenmedim e, Bugüne bugün Dük'tür o prens Ben ondan büyüğüm e, Şüphesiz fakat kral ailesinde Kuzenlerin birbirlerini sayması usuldendir Hem senle karışıyorsun İşin gücün benimle çelişmek mi Hoş geldiniz prens Polonyo sabırsızlıkla bekliyordu sizi Şimdi de sevinçle karşılıyor Saltanat yıllarınızın mutlu olmasını dilerim Claren bu ne güzel kadın Kim bu Kuzeniniz Prenses Oror Geldiğiniz için teşekkür ederim Prenses Polonya sizden daha nazik bir haberci gönderemezdi zaten Sizi görür görmez gözlerim kamaştı İzin verin de şu kar gibi beyaz ellerinizi öpeyim ah, Kendinize hakim olun efendimiz Ona tutulursa mahvolurum Üzülmeyin Lük ben onu anlatırım Altes prenses orara iltifatta o kadar ileri gitmeseniz muhterem kuzeniniz astor Kes sesini sana her şeye burnunu sokma demedim mi? Altesleri itirazıma af buyursunlar düşüncemin doğruluğunu takdir ederler herhalde Keyfime engel olan ne varsa doğru değildir Yanılmıyorsam doğru olan her şeye boyun eğmek gerektiğini Alteslerinden duymuştum Alteslerimin seni pencereden atacağını da duymuştun değil mi? Kralın başma beyincisine bu şekilde muamelesinin hoş görülmeyi içinin altesleri bilmez değiller sanırım. Öyle mi başma beyinci beyefendi? Alın! Sen. Aa, ne Allah, Aman Allah'ım Hoş görülüp görülmediğini şimdi anlasın. Pencereden atınca suya düştü. Oh, ne yapacak şimdi? <gülüyor> Güzel bir çamur banyosu. Bu hareketi size hiç yakıştıramadım. Burada daha fazla duramayacağım. Artık dağdaki mağaranızda değilsiniz prens. Çevrenizde vahşi hayvan da yok. Daha ölçülü hareket etmeniz gerek. Siz de daha ölçülü konuşun. Yoksa şapkanızı giyerken başınızı yerinde bulamayacaksınız. Taşı gediğine koydunuz efendimiz. Aldı payını gitsin yüneyimle. <gülüyor> ne oluyor? Hiç. Mabeyinci canımı sıktı pencereden attım. Dikkat et, efendimiz kral bu. Savaşın. Demek daha ilk günden elini kana buladı. He? Bana meydan okudu terbiyesini verdim. Sen gerçekten zalimmişsin prens. Sen de akıl izan bulunduğunu ummuştum. Oysa iç güdüsüyle hareket eden bir vahşi hayvandan farkın yok. Seni nasıl sevebilirim? Bu kadar insafsız olduğunu görür de nasıl bağrıma basarım? Ellerin kan dökmekten başka ne işe yarıyor? Bir baba gibi seni kucaklamaya gelmişken senden nefret ediyorum. Bugüne kadar şefkatinizden yoksun kaldımsa bundan sonra da eksik olsun. Oğluna karşı bu derece merhametsiz davranana baba mı denir? Bir cüzdanlı gibi beni kendinizden ayırdınız Beni bir vahşi hayvan gibi büyüttünüz Hatta ölmemi istediniz Şefkatinizden yoksun kalsam ne çıkar Beni insan yerine bile koymadınız Sen insan mısın? İnsan olarak doğmuştum ama insanın bütün imtiyazlarından mahrum ederek Beni hayvana çevirdiniz İnsanlık hakkımı inkar ettiniz İşte sizi bununla suçluyorum Daha bu sabah sefi bir mahpusken Seni prenslerin el üstünü yaptım ...bana böyle mi teşekkür ediyor... ...sana ne diye teşekkür edeyim ihtiyar... ...müstevit kral... ...sen hakkım olan alacağımı geri vermekten başka ne yaptın ki... ...şayet sen babam ve kralımsan... ...tahtının da ülkenin de gerçek varisiyim demektir... ...senin benden değil... ...asıl benim senden hesap sormam lazım... ...bana yaşattığın o hürriyetsiz... ...şerefsiz yılların hesabını... ...suçlu olduğun halde sana bir şey yapmadığıma şükret... ...dikkat et zalim prens... ...kendini dev aynasında görüp de gururlanma... Kibrin hasmı Allah'tır Sana bir öğüt vereyim Merhametli alçak gönüllü olmaya bak Sen kendini uyanık sanıyorsun ama Rüya görmediğin ne malum Haksız yere hapsetmenizin öcünü almaktan beni hiçbir şey men edemez Hatta sizin ak saçlarınız bile çiğner geçer İş oraya varmadan zindanı boylayacaksın Orada uyandığın zaman Dünyadaki her şey gibi Bugünün de bir rüya olduğunu anlayacaksın İşte gene kaleye geldik Bırakın şuraya Gururu büyüklük rüyalarının Başladığı yerde kırılsın Uyu, Seasons Mount. Uyu. Gözlerini açtığım vakit zaferin şafakla beraber dağılan hayalet gölgesi gibi sönüverecek. Uyu zamanlı prens. Uyu. Böyle tatlı dile layık olduğu makamı ikram gerek. Hey muhabbızlar, şu aptal uşağı da küçük zindana kapatın. Orada istediği gibi nutuklarını hazırlasın. Birini hapsedeceksiniz. Pekâman için. Niçin olacak? Bülbülün çektiği dili belasıdır. Bunu bilmeyecek ne var? Ya ama sebebi ne? Boş boğazlık. Fazla söyletmeyin götürün şunu ay, ay, ay. Kral Majesteleri geldiler mi? Merak ettim de Sigismund'un uyanışını görmeye geldim İşte tekrar eski haline döndü Talihsiz prens Ne kara günde doğmuşsun meğer Ölü gibi uyuyor Uyandır Hey Sigismund oh, İçirdiğimiz şerbet tamamen uyuşturmuş Saç da uyansın Belki ya, efendimiz. Hey, evet. Bakın efendimiz kımıldıyor Ne rüya görüyor acaba Müstebitleri Konuşuyor efendimiz Dur dinleyelim Cezalandıran bir prens haklıdır Klotal de benim elimde ölecek Babam da önümde dize gelip Benden af dileyecek Beni ölümle tehdit ediyor Bana da hakaret ediyor Hürriyetime kavuşarak kudret ve kuvvetimi onlara göstereceğim Öcümü de alacağım Babamı tahtından indirip yerine ben geçeceğim Ben gidiyorum Kulotan sen ne yapacağını bilirsin Hey Sigismund. Ne var ne oluyor Hadi Sigismund, uyan artık Uyanmak mı Evet uyan Bütün gün uyudun yeter hmm, Uyudum demek Ne yap sana dağın tepesinde uçuşan kartalları gösterdiğimden beri uyuyorsun Evet evet Hala da uyanmadım Hep uyuyorum Bak ayakta bile Eğer başıma gelenler bir rüya değil de Şu elle tutulur zincirlerim gibi gerçekse Hala rüya görüyorum demektir Ne rüya gördün? Gördüğüm rüya ötekiler gibi değil Kulot Bambaşka bir rüya Anlat bakayım Atlas çarşaflı mükerlef bir yatakta uyandım. Binlerce bey etrafımda pervane gibi dolaşıyor bana prens diyorlardı. Kimi çalkı çalıyor, kimi dans ediyordu. Baştan aşağı ipekliler içindeydim. Hayatımdan öyle memnundum ki tarif edemem. Hatta sen bile, evet sen bile bana Polonya prensi olduğumu müjdeliyordun. Herhalde bunun için bana teşekkür etmişsindir değil mi? Maalesef hayır. Seni bir hain gibi iki kere öldürmek istedim. Mükafatım bu muydu? Her şeye hakim olduğum için topunuzdan intikam almak istiyordum Yalnız... Yalnız? Bir kadından başka O kadını sevdim çünkü Belki her şey rüyaydı ama bu gerçek Zira öteki gördüklerim hepsi dağıldı Ama sadece onun hayali kaldı Bu rüya Sigismond Açıklaması da çok kolay Sen uyumadan önce kuşların kralı Kartal'dan söz etmiştik Tabii sen de rüyanda zaferler, krallar, daha bir takım şeyler gördün ama ne de olsa rüyanda seni bunca fedakarlıkla büyüten adamın kadrini bilmen gerekirdi Zygizmond. İyilik rüyada bile kaybolmaz. Hoşçakal. Doğru söylüyorum. İyilik rüyada bile kaybolmaz. Gene rüya görecek olursam benliğimdeki gururu, kudret hırsını silecek bu vahşi tabiatımı yola getireceğim... Bu fani dünyada yaşamakla rüya görmenin aynı şey olduğunu biliyorum artık Kral hükümdarım Zengin zenginim Fakir fakirim diye hayal eder Ve bu kuruntuyla yaşar Oysa bunların hepsi bir rüyadır Rüya gördüklerini bilmezler Ben de bir zaman rüyamda kendimi haşmetli bir Polonya prensi olarak görmüştüm Halbuki şimdi bu zindanda mahpusum Hayat nedir ki? Bir hayal Kuruntu Hayat bir rüyadır ancak İşte kaleye geldik Burada olacak Hepiniz gelin. Sizler orada durun da yolu kollayın Bu tarafa gel Önce şu muhafızların işini bitirelim Yetişin imdat askerler bastı Sustur şunu ah! Prens burada işte Asil prens Sizi hükümdar ilan ederek emrinize giriyoruz Babanız kral Basil, Kaderden korktuğu için sizi haklarınızdan yoksun bırakıp Moskova dükü astolfu kral yapmak niyetinde Buna müsaade etmeyin prens Size yalvarıyoruz Halk her şeyi efendimiz Sizin meşru prens olduğunuzu biliyor Ve bir yabancının buyruğuna girmek istemiyor Biz kahinleri aldırmayız Başımıza geçin Yepyeni ordu şu dağlarda sizi Polonya kralı ilan etmek için bekliyor Bir de hapsedilmeyeceksiniz artık Hürriyete kavuşacaksınız Yaşasın prensi Gizmond Yaşasın. Yaşasın Ey tanrım Beni gene yanıltmak mı istiyorsun İnsan gücünün ne kadar dayanıksız olduğunu tekrar mı deneteceksin Hayır hayır Bir rüyanın oyuncağı olmayacağım artık Hayatın bir rüya olduğunu biliyorum şimdi Gidin hayaletler Görünüşte insana benziyorsunuz ama ne ekiniz var ne de kanınız. Sönen ümitlerimin gölgeleri sizi kovuyorum Bana teklif ettiğiniz bu boş saltanatın, bu gürünç ihtişamın ne değeri var? En hafif menekşe olan bir çiçek kadar ömürsüz olduktan sonra. Sizi aldattığımızı sanıyorsanız şu dağlara bakın. Kafatarlarınız da kaplı olduğunu göreceksiniz. Emirinizi bekliyorlar. Böyle şeyleri çok gördüm ama hepsi bir rüya idi. Rüyalar daima büyük olaylara haber verir prens. <Gülüyor> Doğru. ...belki bunların hepsi gerçektir. Benim rüyam da ön sezi. Ama bunlar gene de bir rüya olamaz mı? Varsın olsun. Hayat o kadar kısa ki... ...bu dünyada her kudretin geçici olduğunu unutmayalım. Er geç bir efendiye hesap vermek zorundayız. Bunu bile bile her işe cesaretle girsek ...hayal kırıklığına uğramayız. Askerler! Bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim. Şimdi sizi yabancı boyun kurtaracağım... Babamla savaşacak ve yıldızların belirttiği gibi onun ölümde dizüstü yalvardığını göreceğim. Hadi askerler, hazır olun cenge. Silah başına. Yaşasın, Yaşasın Sigismund. Var. var olsun prensimiz. Ey Tali, şimdi beni tahta kadar Muzaffer götür. Uyuyorsam uyandırma. Uyanıksam uyutma. Yaşasam da rüyaya dalsam da mühim olan dürüst davranmamdır Askerler Hazır olun gidiyoruz Gemi azıya alan bu kalabalığın önüne nasıl geçilir? ürken atı zapt etmek yahut yuvarlanan çığı durdurmak gibi bir şey bu. fesatçıların safları gittikçe büyüyor. Astor ve Sigismund'un atları dağları çınlatıyor. Zavallı halkımın parçalandığını ikimsizleyerek görüyorum. Tam da ororla düğününüz yapılacak sırada. Efendimiz Düğünü erteleyelim. Kısmet olur da sayenizde bir gün bu ülkenin hükümdarı olursam önce baş kaldıran halkını yola getirmem gerek. Atımı hazırlasınlar Bana layık gördüğünüz taci hak etmek için... ...ordunuzun başında savaşmaya gidiyorum Kadere karşı gelinir mi hiç? Yazılan bozulmaz, bu kanunu kimse değiştiremez Tehlikeden kim kaçmak isterse büsbütün içine atılır Ben yurdumu kurtarayım derken harabına sebep oldum Kendimi korumak istedim, oysa ölüme koşuyorum Efendimiz. Şehre sokaklarına dolduran bu kalabalığı ancak siz durdurabilirsiniz Şahit düzeni iade etmezseniz tahtınız kanda yüzecek Ordu sizi istiyor Taraftarlarınıza görünün Krallığınızın duvarları yıldırım çarpmış bir ev gibi çatlıyor Her taşın altında bir mezar saklı Savaşan her yiğit ölüme mahkum bir talihsiz Haşmet Mahap çok şükür vaktinde yetişebildim Ne haber Klotalli? Gözü dönmüş ayak takımı hapishaneyi zorlayarak prensi kurtardı İkinci defa kendisine krallık teklif edilince Zigizmont talihi yeniciğine an düşti. Çabuk atımı getirin Bu asi evlatla kendim savaşacağım Tacımı tahtımı kendim koruyacağım Kaderin yapamadığını bari bu kılıç başarsın Tehlikeyi de zaferi de paylaşmak için Daima yanınızda olacağım efendimiz Gel evlat Durun klotelde gitmeyin Savaşa gitmeden önce lütfen beni dinleyin. Çaresiz ve bitkin bir halde Polonya'ya geldiğim zaman sizden yardım ve himaye gördüm. Adımı değiştirerek bu sarayda gizlenmemi ve Astorfa görünmememi emrettiniz. Ne yazık ki beni gördü. Yaptıklarını tamir etmeyi düşünecek yerde her gece sarayın bahçesinde oror ile gizlice buluşuyor. Anahtarı çaldım. İşte namusumu kurtarmanın tam zamanı. Astorfu bastırın ve öldürün. Doğrusu seni ilk gördüğüm vakitte Uğradığın felakete üzüldüm Yardım etmek için de her şeyi hazırladım Şerefini kurtarmaya Yemin etmiş ve Astolf'u öldürmeye Karar vermiştim Kaderin cilvesine bak ki Bana oynadığı bu oyunla çıkmaza girdim Öldürmek istediğim Astolf Beni deli Zigizmond'un gazabından Kurtardı Hayatımı ona borçluyum Ne yapacağımı şaşırdım Bir yanda canını bağışlattığım Sen öte yanda beni ölümden kurtaran Astolf sen nasıl bana minnettarsam ben de ona öyleyim. Belki ama sözünün eri bir beye almaktan çok vermek yaraştığını hatırlatmam mı lazım? Astorfa karşı ne kadar minnettarsanız benim öcümü almaya da o derece mecbursun. Peki ne yapmak istiyorsun? Dük'ü öldürmek. O cesaret var mı sana? Var. Bu cesaret sana nereden geldi? Şerefimden. Gitmek? Unutma ki Astorf yakında kral olacak. Bana ne? Oror'la da evlenecek Buna engel olacağım yemin ederim Delilik Biliyorum Duygularına gem bu Elimden gelmiyor Kendini mahvedersin Olabilir Hayatın şerefin Vız gelir Sonun nereye var Ölüme Dikkat et Dikkat et umutsuzluğundan böyle konuşuyorsun Hayır şerefinden Zırvalık bu Hayır cesaret düz aptallık seninki çılgınlık Evet Başka bir çare yok. Sana kim yardım edecek Kimse kendim Başka çıkar yolu yok mu Hayır Allah'a ısmarladık Adem köle yavrum ben de arkandan geliyorum Öleceksek beraber ölelim <Gülüyor> Ah eğer Roma beni bu savaş meydanında görseydi Muzaffer ordularını hiçbir zaman fete doymayan Benim gibi aç bir canavarın evine vermekten haz duyardı Ey gönlüm Göklerden inelim artık, uçtuğumuz yeter Fazla sevinmeyelim Sonra beni sarhoş eden bu zafer rüyasından uyanmak çok acı olur Prens, bakın kim geliyor Kim o atlı? Bindiği at koşmuyor uçuyor sanki Aa, Üstündeki kadına benziyor Hı? Evet evet Ama ne kadın Durdu, Aa, indi de Rozaura mi? Polonya'nın parlak güneşi Talihsiz bir kadın önünüzde diz çökerek himayenizi diliyor Kalkınız size yardıma hazır Prens sizinle üç kere karşılaştık Üçünde de başka şekilde göründüğüm için kim olduğumu bilmiyorsunuz Kimsiniz peki Lütfen dinleyin prens bahtızlığımın hikayesini anlatayım da dinleyin ben Moskova'da doğdum. Asil olduğu kadar talihsiz olan annem... ...bir kalleşin narına yandı. Kimmiş o? Adı ne? Söyleyemem çünkü tanımıyorum. O adam evlenme vaadiyle annemi aldatmış. Neden sonra ettiği yeminleri... ...verdiği sözü unutarak onu terk etmiş. Bu kılıcı da anneme rehin bırakmış. O da bana devretti. Bu uğursuz birleşmeden de ben doğdum. Anneme çok benzediğim için aynı felakete uğramam... ...mukaddermiş. Ben de onun gibi bir alçağın sözüne kandım ve mahvoldum. Bundan körün adını söylersem... talihsizliğim anlar. Söyle kim bundan kör Sözünü inkar eden Astor Benden evet. hevesini aldıktan sonra Prenses Oror'la evlenmek Niyetiyle Polonya'ya geldi Hakarete uğramış Maskara gibi ortada kaldım Utancımdan ölüyordum Nihayet sırrımı anneme açtım Dinledikten sonra Ne evet. Hakim suçlu olunca kolay affeder prens Kendi de aynı acıları çektiği için bana öğüt verdi Ne dedi? Eli kolu bağlı beklemekle namus temizlenmez Seni ifade edenin peşine düş de Onun borcunu ödemeye zorla dedi Güzel nasıl sonra, sonra? Sonra bana bir erkek elbisesi giydirdi Ve bu kılıcı elime vererek Polonya'ya git Bu kılıcı saraydaki beylere göster İçlerinden bunu tanıyan biri çıkar Ve seni korumaya mecbur olur dedi oh, İlginç macera Devam et ...Polonya toprağına ayak bastığım gün... ...garip bir tesadüfle ürken atım... ...tam sizin hapsolduğunuz kalenin önünde... ...beni yere yuvarladı. İlk defa orada karşılaşmıştık. Derdimi anlattığım Klotal'da halimi acıyarak... ...bana yardım edeceğine yemin etti. Takma atla beni Prenses Oror'un mahiyetine verdi. Nedim'i kıyafetine girerek saklandığım sarayda... ...size ikinci defa rastladım. Evet onu da hatırladım. Biraz kurnazlıkla Kalleş Astolf'un evlenme projesine... ...alt üst edebilirdim ama... ...ne yazık ki Klotal'de beni yalnız bıraktı. Neden? Neden? Yurdun selameti Oror'la Astolf'un evlenmesine bağlı olduğuna inandığı için... ...şerefimi bir yana bırakıp niyetimden vazgeçmemi istiyor. Son umudum sizde. Asil Sigismund. öcümü almama yardım edin. Pekala. Babanızla astorfa karşı savaşırken ben de yanınızda olacağım. Çıkarlarımız aynı. Bu evlenmeye engel olmamız gerek. Yan yana yürüyelim Sigismund. Siz benim intikamıma yardım edersiniz. Ben de sizin zaferinize... Siz benim şerefim için çarpışacaksınız Ben de tahtınız için savaşıcıyım Ey tanrım Yalvarırım söyle Hala rüya mı görüyorum Bir rüyadan bunca hatıra kalırım İlk defa saraya girişim rüya olsaydı Kadın bütün teferruatı nasıl sayıp dökerdi Demek bu rüya değil Gerçekti Aralarındaki fark öylesine az ki insan ayıramıyor Asker silah başına Güneş batmadan önce savaşa girişeceğiz Allahsma Ne demek istedi? Çektiğim bunca cefadan sonra daha nazik karşılanacağımı ummuştu. Ah, ah, ah hanımcım, çok şükür sizi görebildim Ah Claren, şimdiye kadar neredeydin? Korkunç bir izinden de, hayatım da pamuk ipliğine bağlıydı. Niçin? Doğuşunuzun sırrını bildiğim için. Kolye tal başkası. Ne oluyor? Bir şey mi var? Muazzam bir kalabalık yiğit Silinsmont'la savaşmak için saraydan çıkıyor Ben de burada bir alçak gibi duruyorum Hanımcığım, hanımcığım Yaşasın kralımız, yaşasın hürriyet Evet evet, yaşasın kral, yaşasın hürriyet bildiğiniz kadar bağırın Deme gerek, şu ağacın ardına gizleneyim de yedikleri altı seyredeyim Beni insan değil, ölüm bile zor bulur orada. Ordunuz yenildi, darmadan kaçıyor Astor. Kainler galip geldi. Böyle savaşlarda daima çok bilen yenilir. Gel kılık bu Asi evladın zulmünden kaçalım. Ah, ah, ah, şu ağacın altında da ferek buldu beni. Kim? Ah! Yaralanmış zavallı. Ah! Ölümden kaçayım derken ölen bir zavallı. Kaderin elinden kurtulunmaz. Tanrı isterse, ölümden kaçayım derken. Sizi onun önüne koşturur ah, Hakkınızı helal ah. Can Cikişen bu adamın sözleri Yanıldığımızı bilgisizliğimizi meydana koyuyor Yurdumu koruyayım derken Kardeş kavgasıyla onu felakete sürükledim Haşmetlim Klotel de sizinle temkinli ve tecrübeli bir ihtiyar gibi konuşuyor Ama ben bir ata binip kaçın diyeceğim Geri çekilişinizi ben korurum Hayır Rastorf Ecelim ise ölümü burada bekleyeceğim Burada öleceğim Yal dağda saklanıyormuş prens Onu izleyin ve bulun Her kayayı her ağacı arayın Kaçın efendimiz Ne yarar ne bekliyorsunuz Buradan uzaklaşın astol Ne yapmak niyetindesiniz Bırak da geçeyim Kloteldey. Hey Ey Sigismond Beni arıyorsan buradayım Önünde diz köklüğe geldim Ak saçlarımı ayaklarının altına seriyorum Tacımı şerefimi çiğne geç Beni esir gibi kullan da Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin. Polonya'nın yiğit askerleri. Tanrı insanoğlunun alnına ne yaptıysa o değişmez. Buna yanlış diyen yanılır. Babam Kral Basil benim bir zalim olacağından korktuğu için doğar doğmaz beni dağ tepesindeki bir zindanda hapsederek vahşi hayvan gibi büyüttü. Doğuştan uysal tabiatlıydım. Bu barbarca terbiye beni bir kaplandan ziyade canavar yaptı. Haksızlık ve zulümle kadere kaşık konulmaz Onu gelmek isteyen insanın Tatlılıkla, sabırla, temkinle davranması gerekir İşte ben bu yoldan yürümeyi deneyeceğim Kalkın Haşmetlim Elinizi verin de öpeyim Ne kadar yanıldığınızı Tanrı size gösterdi Huzurunuzda saygıyla iyilerek öc almanızı bekliyorum Sigismond oğlum Üstünlüğün yanıldığını ispat etti Krallığa gerçekten layıksın Zafer tacı senin başına yakışır Yaptıkların da bunu hak ettin Asker Prensinizi selamlayın Yaşasın Sigismon Yaşasın, Yaşasın prensimiz. Bugün büyük bir zafer kazandım Fakat kazanılacak bir zafer daha var Astor Elinizi Rosario'ya verin Böylece borcunuzu ödemiş olursunuz Rosario'nun şerefi bunu gerektiriyor ona karşı yerine getirilebilecek bir ödevim olduğu doğru Yalnız soyunu bilmediğim bir kadınla Razaura da sizin kadar soyludur Dükastolf Bunu elde silah size ispatı hazır. Benim kızım o Nasıl? Ne diyorsunuz? Hikayesini anlatsam uzun süre Sözüme inanın yeter Öyleyse verdiğim sözü tutacağım Siz de üzülmeyin Oro Elinizi verin Değerli bir dük kaybediyorsunuz ama Kabul ederseniz tacımla tahtımı sizinle paylaşmaya hazırım Prens. ...teklifiniz bana şeref veriyor... ...memnuniyetle kabul ediyorum... Grotaldi... ...sen kralına mertlikle hizmet ettin... ...senden öcalmak şöyle dursun... ...mükafatının tayinini efendine bırakıyor... Bu cömertlik biraz fazla prens... ...sana karşı savaşanlara böyle iltifat edersen... ...seninle beraber dövüşen arkadaşlarına ne ücret vereceksin... ...hele hürriyete kavuşmana yardım edenlerin... ...en başında gelen benim mükafatım ne olacak... ...kaledeki zindan... He? ...ömrün boyunca da çıkmayacaksın... Oh. ...ihanet tamamlanınca haine lüzum kalmaz... ...götürün bunu... Çok dirayetine hayranım Sigismund. Niçin efendimiz? Bunu bana bir rüyadan sonraki acı uyanış öğretti. Hala o daracık zindanımda sanıyorum kendimi. Hala rüya gördüğümde şüpheliyim. Uyanık bile olsam insanoğlunun mutluluğunun geçici olduğunu biliyor. Evet, hem de bir rüya gibi geçici. Ne var ki bu saadet hayalde olsa, ondan mümkün olduğu kadar faydalanmak niyetim. Unutmayın ki. İyilik rüyada bile kaybolmaz. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hayat bir rüyadır. Yazan Calderon de la Barca. Dilimize çeviren Mahmut Said Kılıççı Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Oynayanlar Rozaura Ayla Algan. Filaren Necdet Yakın, Sigismond Toran Karacaoğlu, Klotalde Rıza Tüzün, Oror Gül Gülgün, Astolf Muhib Arcıman Kral Bazil İbrahim Delideniz, Mabeyinci Ali Yalaz, Birinci Asker Oral Yonci, İkinci Asker ve Uşak Erdoğan Kökçam.